6701. Borçluya mühlet. H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam. Bir hak sahibine, Sen hakkını borçludan imkan nisbetinde günahlara gitmeden al buyurdular. 6702. Borcunu istemedi anlayış. İbn-i Abbas radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Bir adam gelerek Resulullah aleyhissalatü vesselamdan bir alacağını veya bir hakkını talep etti. Bunu yaparken nezakete uymayan bazı yakışıksız söz sarf etti. Resulullah'ın ashabı adama dersini vermek istediler. Ama Resulullah aleyhissalatu vesselam müsaade etmeyip ''Bırakın! Zira alacaklı kimsenin hakkını alıncaya kadar borçlu üzerinde söz hakkı vardır.'' buyurdular. 6703. Hak sahibi söz sahibidir. Ebu Sayyidi Hudri Allahu an anlatıyor. Bir Bedevi Resulullah ve Vesselam'a gelerek, Efendimizin uhdesinde bulunan alacağını istedi ve bunu yaparken sert davrandı. Hatta, borcunu ödeyinceye kadar seni taciz edeceğim dedi. Ashab-ı Kiram Hazretleri Bedevi'yi azarlayıp, Yazık sana, kiminle konuştuğunu bilmiyorsun galiba dediler. Adam, ben hakkımı talep ediyorum dedi. ve Vesselam, Ashabına, Sizler niçin hak sahibinden yana değilsiniz buyurdu ve Hale bin Tukays an Hay adam göndererek. Sende kuru hurma varsa benim borcumu ödeyiver. Hurmamız gelince borcumuzu sana öderiz dedi. Hale! Hay hay! Babam sana kurban olsun ey Allah'ın Resulü dedi. Kadın! Resulullah'a borç verdi. O da bedeliye olan borcunu kapadı ve ayrıca yemek ikram etti. Bu tavırdan memnun kalan bedeli. Borcunu güzelce ödedin. Allah da sana mükafatını tam versin diye memnuniyetini ifade etti. Aleyhisselatu ve selam da işte bunlar borcunu hakkıyla ödeyenler insanların hayırlarıdır. İçindeki zayıfların indirtilmeden haklarını alamadıkları bir demiyet ifrah olmaz buyurdular. 6704 Ödünç Verme Kays i̇bn Rumi Merhum anlatıyor. Süleyman İbn-i Üzün'e Alkame, ödeneği gelme zamanına kadar bin dinar borç vermişti. Ödeneği çıkınca, borcunu ondan istedi ve sert davrandı. O da hemen ödedi. Ancak Alkame Süleyman'a kızmıştı. Birkaç ay durup yanına geldi. Ödeneğim gelinceye kadar bana bin dinam ver dedi. Süleyman yine. Pekala. Memnuniyetle dedi ve ailesine yönelerek ey ünlü ve Şu yanındaki mühürlü keseyi getir. Diye seslendi. Kadın keseyi getirdi. Süleyman. Alkame. Vallahi işte ödediğin dilemler. Ben bunlardan tek dilem yerinden kımırlatmadım dedi. Bunun üzerine Alkame. Allah babandan razı olsun. O halde alacağını tahsil için bana olan o kaba davranışım sebebi neydi dedi. Süleyman. Senden işittiğim hadisler cevabını verdi. Benden ne işitmiştin sen İbn-i Mesud radıyallahu anhtan naklen Resulullah aleyhissalatü vesselamın bir Müslümana bir şey iki kere borç olarak veren hiçbir Müslüman yoktur ki onun bu davranışı o şeyi bir kere sadaka etmiş gibi sevap olmasın buyurmuştur. Bunun üzerine alkame evet İbn-i Mesud bana böyle haber vermişti diye teyit etti 6705 ödünç verme Enes İbn-i Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve selam buyurdular ki Miraç gecesinde cennetin kapısı üzerinde şu ibarenin yazılı olduğunu gördüm. Sadaka on misliyle mükafatlandırılacaktır. Ödünç para on sekiz misliyle mükafatlandırılacaktır. Ben, Ey Cevri ödünç verilen şey ne sebeple sadakadan daha üstün oluyor diye sordum. Çünkü dedi Dilenci çoğu kere yanında para olduğu halde sadaka ister. Borç isteyen ise, ihtiyacı sebebiyle talepte bulunur. 6706 Ödünç Verme Yahya i̇bn Ebi İshak el Hünayi anlatıyor. H.Z. Enes Allahu Anha Bizden bir adam, din kardeşine borç olarak mal verir. Sonra malı alan kimse borç verene bir hediyede bulunur bu hususta ne dersin diye sordum. Enes bana şu cevabı verdi. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, biriniz bir malı borç verse, sonra alanda veren kimseye bir hediye vermek veya bineğine bindirmek istese, sakın o hediyeyi almasın, bineğine de binmesin. Eğer aralarında borç alıp vermezden önce böyle dostane muameleler olmuşsa o başka, 6707, ölünün borcunu ödeme, Said İbn-i Atval ad anlattığına göre, Kardeşi ölmüş ve 300 lihem malda geride bakıma muhtaç foranta bırakmıştır. Der ki, ben bu parayı ailesine harcamayı arzu ettim. Aleyhissalatu vesselam, kardeşin borcundan dolayı hapsedilmiştir. Borcunu sen ödeyiver buyurdu. Saat da, ya Resulullah, ben onun yerine borcunu ödedim. Yalnız bir kadının iddia edip şahitlendiremediği iki dinarı ödemedim dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam sada, sen kadına iddia ettiğini ver. Çünkü kadın gerçeği söylemektedir buyurdu. 6708 3 borcu Allah öder. Abdullah İbn-i Amr Allahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, şüphesiz, borç sahibi ödemeden ölünce, borcu kıyamet günü ondan alınır. Fakat üç sebeple borçlanan kimse bu hükmün dışındadır. Birinci adamın gücü Allah yolunda savaşta zayıflar. O da Allah düşmanına ve kendi düşmanına karşı kuvvetlenmek için borçlanır. İkinci bir adamın yanında bir Müslüman ölür. Onu kefenleyip gömecek parası olmaz. Bu maksatla borçlanır. Üçüncü bir adam. Bekarlık sebebiyle nefsinden Allah'a karşı korku hisseder. Dinine zarar gelir endişesiyle borçlanarak elinir. Allah Teala Hazretleri, Kıyamet günü, Bunların borçlarını kendisi öder. 6709 H.Z. Peygamberin zırhı rehine idi. Esma bintu Yezid radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam, Zırhını bir Yahudinin yanında, Bir miktar dahile mukabili rehine bırakılmış olarak vefat etti. Altı bin yedi yüz on. H. Peygamberin zırhı lehineydi. İbn-i Abbas Rabiallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah ve Vesselam vefat ettiği zaman. Zırhı. Otursa arpa mukabili bir Yahudiye rehin bırakılmıştı. Altı bin yedi yüz on bir. geri alınır. H. Z. Ebu Hurer'e Rabiallahu Anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki. Zihin. Borcun ödenmesiyle geri alınabilir. 6712. İşçinin ücreti. Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhuma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, işçiye ücretini teli kurmadan önce veriniz. 6713. Karın. Tokluğuna ücret. Uth ve İbnülüler anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selamın yanındaydık. Tahtsinin suresini okudu. Hazreti Musa aleyhisselam'ın kıssasına gelince Hz Musa Terjen'in iffeti Hz Şagun kızıyla evlenme ve karnının doyurulması mukabilinde 8 ve 10 yıl işçi olarak çalışmayı kabullendi buyurdu. 6714 Karın tokluğuna ücret. Ebu Hurayra rivayatı Allahu an anlatıyor. Yetim olarak büyüdüm. Fakir olarak hizmet ettim. Karnımı doyurma ve yolculuk sırasında bazen binerek ayağımı dinlendirme nöbeti karşılığında İbn-i işi oldum. Konakladıkları vakit onlara odun topluyordum. Bindikleri zamanda develerini yürütmek için ezgi söylendim. İslam dinini bir nizam. Ebu ile İmam idareci kılan Allah'a olsun. 6715 Bir kova su bir hurmaya. i̇bn Abbas Rabiallahu anlatıyor. Resulullah ve Vesselam'a bir ara maddi darlık isabet etti. Bu duruma Ali Muttali oldu. Hemen çıkıp, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ihtiyacını görecek bir gelirte emini için iş aradı. Derken bir Yahudi'ye ait bir bahçeye uğradı. Adama her kovası bir kuru hurmaya 17 kova su verdi. Yahudi de hurmasından onun için 17 tane acre denilen iyi hurma seçip verdi. Ali radıyallahu anh bunları Resulullah'a getirdi. 6.716 Bir kova su bir hurmaya H.Z. Ali radıyallahu anh anlatıyor. Ben bir hurma mukabilinde bir kova su çıkarırdım ve hurmanın iyi. Kuru olmasını şart koşardım. 6.717 Bir kova su bir hurmaya H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir zat gelip Ey Allah'ın Resulü Bugün renginizi niye değişmiş görüyorum diye sordu. Aleyhisselatu vesselam. Açlıktan buyurdular. Ensari hemen evine döndü. Ama evinde ikram edecek bir şey bulamadı. Yiyecek aramaya çıktı. Derken hurmalık sulayan bir Yahudiye rastladı. Yahudiye. Hurmalığını ben sulayayım ne dersin dedi. O da. Pekala dedi. Ensari. Her kovaya bir hurma dedi ve hurmanın içi kararmış. Sertleşmiş ve adileşmiş olmamasını şart koştu. İyi hurmadan alacağını söyledi. Sonra iki sak hurma yapacak miktarda su çıkardı ve aldığı hurmayı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a getirdi. 6.718 Üçte bire Dörtte bire muzlara Tavus'un anlattığına göre Muaz İbni Cebel Allahu An Resulullah ve Vesselam Hazreti Ebu Bekr, H.Z. Ömer ve Hazreti Osman zamanlarında, araziyi, mahsulünü üçte 1, dörtte bir karşılığında kiraya vermiştir. Bu kiralama işi, o zamandan şu günümüze kadar tatbik edile gelmiştir. 6.719 Hurma ve Üzüm Ortaklığı, İbn-i Abbas Rabiallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah ve Vesselam Hayber arazisini, hurmalıklarıyla, Tarlalarıyla mahsulün yarısı bu kabilinde eski ahalisine Yahudilere müzara ile verdi. 6.720 Hurma ve Üzüm Ortaklığı H.Z. Enes İbn-i Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam hayberi fethedince orayı yarıya ortağı verdi. 6.721 Müslümanlar üç şeydi ortak. H.Z. İbn-i Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Müslümanlar üç şeyde ortaktırlar. Suda, otta, ateşte. Bunlardan alınacak bedel de haramdır. Ebu Saîd dedi ki: Sudan maksat akarsudur. 6722 Müslümanlar üç şeyde ortak. Ebu Hurayra radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Üç şey vardır ki istenince vermemelik edilmez. Su. Ot ve ateş. 6723. Müslümanlar üç şeyde ortak. He, z, H. Z. Ayşe Rab'i Allah'ı An'a anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü dedim. Verilmemesi caiz olmayan şey nedir? Su. Tuz ve ateş buyurdular. Ben tekrar. Ey Allah'ın Resulü dedim. Evet suyu anladık öyledir. Ama tuz ve ateş niye öyledir dedim. Şu cevabı verdi. Ey Humeyra! Kim isteyene ateş verirse, bu ateşin pişirdiği her şeyi tasadduk etmiş gibi sevap kazanır. Kim de tuz verirse, o da bu tuzun tatlandırdığı her şeyi tasadduk etmiş gibi olur. Kim su bulunan yerde, bir Müslümana bir içimlik su içirirse sanki bir köle azat etmiş gibi olur. Suyun bulunmadığı yerde içerirse onu ihya etmiş gibi olur. 6.724 ota mani olmak için suya mani olunmaz. Hz. Abdullah anh'a anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki suyun fazlası esirgenmez. Kuyunun ihtiyaçtan artan kısmı da esirgenmez. 6725 Akar suyun kullanımında sıra Salebe İbn Ebi Malik radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam mehzu isimlilerin suyu ile arazilerin sulanması sırası hususunda şu hükmü verdi. Arazisi yukarıda olan kimse arazisi aşağıda olan kimsenin üstündedir. Yani önce o sular. Yukarıdaki kimse arazisini su. Ayak topuklarına varıncaya kadar sular. Sonra suyu kendisinden aşağıda olana salıverilir. 6726. Akar suyun kullanımında sıra. Ubade İbn-i Samit Rab'i Allah'u An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Hurmalıkların akarsu ile sulanmaları hususunda şöyle hükmetti. Suyun başından itibaren önce üsttekiler aşağıdakilerden önce sular. Su ökçeye çıkacak kadar akmaya bırakılır. Sonra su bitişikteki aşağıya bırakılır. Bahçeler bitince veya su tükeninceye kadar böyle yapılır. 6.727 Suyun Taksimi Kesir İbnu Abdullah İbni Avf el Müzeninin dedesi An-ı İbnu radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Sulama gününde önce atlardan başlanmalıdır. 6.728 Kuyunun Harimi Abdullah İbnu Avf el radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Kim sahipsiz bir arazide bir kuyu kazarsa, kendi hayvanlarına yatak olmak üzere 40 liralık mesafe onun olur. 6.729 Ağacın Tarimi, Ubade İbn-i Samit Rabi'ye Allah'u An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam bir hurma bahçesinde, bir adama ait bir, 3 üç hurma ağacı hususunda hüküm verdi. Bahçe sahibi ile bu birkaç ağacın sahipleri, bahçedeki hakları hususunda ihtilaf etmişlerdi. Aleyhisselatü Vesselam, bu müferit ağaçlardan her biri için, bitten itibaren dalının uzandığı yere kadar ağacın harimi sayılacağına hükmetti. 6730, ağacın harimi, i̇bn Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, hurma ağacının harimi onun dallarının uzunluğu kadardır. 6731, akarın satan, parasını misline yatırsın. Said İbni Hureyş radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kim bir ev veya akar satıp elde ettiği parayı aynı cins bir ülke yatırmazsa, bu kimse aldığı bedelin hakkında mübarek kılınmamasına müstehat olur. 6.732 Akarın satan, parasını misline yatırsın. Huzeyfe İbni Hureyş radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki kim bir ev satar da aldığı parayı emsaline yatırmazsa o tara kendisine mübarek kılınmaz. 6733 Araziyi satışta komşuya haber ver. İbn Abbas radıyallahu anhu anlatıyor. anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki bir kimsenin arazisi olur da satmak isterse önce komşusuna arz etsin. 6734 Hudud belirirse sufa yok. H.Z. Ebu Hurer'e radiyallahu an. anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam taksim edilemeyen malda sufa hakkı tanıdı. Eğer taşınamaz mal taksim edilip hududlar belli olursa artık sufa hakkı yoktur. 6.735 Sufa talebi i̇m Ömer Ömer radiyallahu anh'ı anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Sufa hakkı devenin bağlı bulunduğu ipi çözmek gibidir ipi çözülen deve kaçırıldığı gibi. Kullanılmayan Sufa hakkı da kaçırılır. 6.736 Sufat talebi i̇bn Ömer radiyallahu anhuma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Bir ortak diğer bir ortaktan önce üçüncü bir ortağın hissesini Sufa yoluyla satın aldığı zaman, diğer ortağın hisseyi satın alan ortağa karşı Sufa hakkı yoktur. Bulu, çöme varmamış ortak ve gayb, yani hazır bulunmayan ortak içinde sufa hakkı yoktur. 6737 İptik, bulana helal değil. Abdullah, İmruz Hayir adıya Allahu an, anlatıyor. Resulullah Sürullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Müslümanın itirizi her şey ateş alevidir. 6738 Müdebber, İm Ömer adıya an, bu anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Müdebber Efendisi ölünce azat edilecek olan köle, Sülüs yani sahibinin terekesinin üçte birinden olmak üzere muhtelerdir. 6.739 Ünlü Eylül İbni Abbas radiyallahu anhuma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Kimin cariyesi, kendisinden bir çocuk doğurmuşsa, o cariye Ümmü Eyret olur ve kendisinin lefatından sonra hürf olur. 6.740 Ümmü Eyret İbni Abbas radiyallahu anhuma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanında oğlu İbrahim'in annesi zikredilmişti. Aleyhissalatü vesselam onu oğlu İbrahim azalt etti. Buyurdular. 6.741 Ümmü Eyret H.Z. Cabir radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve Vesselam aramızda hayatta iken, cariyelerimizi ve çocuklarımızın annesi olan cariyelerimizi satardık. Bunda bir beis görmezdik. 6.742 Mukadeve An-i Müşvay An-Ebihi An-Ceddihi radiyallahu anhuma anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, kendisiyle 20 okiye üzerinden mukadeve yapılan bir köle, bütün borcunu ödeze de on okiyelik az bir şey dahi kalsa o yine köledir. 6.743 Mukadeve Ümmü Sereme radiyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam buyurdular ki Siz kadınlardan birinin mukadeve yaptığı bir köleniz varsa Köleniz ödeyeceği meblağa sahip olduğu andan itibaren onun yanında Örtünmeniz kaç göç etmeniz gerekir. 6.744 Mahremi köle olamaz. İbn-i Ömer radiyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, kim mahremi olan bir yakınına malik olma durumunu kazanır ise o mahremi hürdür. 6.745 Mal olan köle azat edilmişse, Abdullah i̇bn Mesud radıyallahu anh'ın azadlısı Ömer'in anlattığına göre, Abdullah kendisine, Ey Ömer! Seni ben, kolay bir azadlama ile azadladım. Zira Resulullah Aleyhissalatu ve Sallam kim bir köleyi azat eder ve kölenin elindeki malını zikre etmezse mal kölenin olur dediğini işittim. Sen bana elindeki maldan haber ver. Ne kadardır? 6746. Zeyd bin Han'ın azatbası Resulullah'ın azatlılarından Meymune tu saat anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Sallam'a böyle zinadan sorulmuştu. Şu cevabı verdi. Savaşırken giydiğim bir çift ayakkabı meyredi zineyi azalt etmemden daha hayırlıdır. 6.747 Hadislerin Tatbiki i̇bn Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Allah'ın hadd cezalarından birinin yerine getirilmesi Allah'ın beldelerinde 40 gece yağan yağmurdan daha hayırlıdır. 6.748 Hadislerin Tatbiki i̇bn Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki, Kur'an'dan tek bir ayeti inkar edenin boynunu vurmak helal olur. Kim ile ilahe illallahü vahdehu ile şerike ve emne Muhammeden abduhu ve Resuluhu Allah birdir. Ortağı yoktur. Muhammed onun kulu ve elçisidir derse hiç kimsenin ona dokunma etkisi yoktur. Ancak, bir hadis suçu işlerse, ona cezası verilir. 6.749 Haddlerin tatbiki. Ubade i̇bn Samit radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, ''Siz Allah'ın hadd cezalarını akrabalık ve diğer hususlarda size yakın olan hakkında da uzak olan hakkında da tatbik edin. Allah'ın hükmünü uygulamaktan sizi hiçbir ayıplayıcının ayıplaması alıkoymasın.'' 6750, ''Şüphe varsa hadd uygulanmaz.'' Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki had cezasını verebileceğiniz müddetçe verin. Suçun sübbutunu zedeleyen delilleri esas alarak uygulamaktan kaçının. 6751 Şüphe varsa ha uygulanmaz. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. ediyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki kim Müslüman kardeşinin ayıbını örterse kıyamet günü Allah da onun ayıbını örter. Kimde de Müslüman kardeşinin ayıbını açarsa Allah da onun ayıbını açıp evinin içinde bile rezil eder. 6752 Had cezasına şefaat olmaz. Mesul İbni Esved radıyallahu an anlatıyor. Fatıma isimli kadın. Resulullah aleyhissalatu vesselamın evinden kadifeyi çalınca biz bunu büyük bir hadise olarak değerlendirdik. Kadın Kureyş'ten taşınmış birisiydi. Lehinde konuşmak üzere Resulullah'a geldik. Biz onun cezasına mukabil kırk okuyeli fidye verelim dedik. ve vesselam. Cezasını çekerek temizlenmesi onun için daha hayırlıdır buyurdular. Biz Resulullah ve vesselamın sözündeki yumuşaklığı görünce, Üsame'ye geldik ve Git, kadın lehine Resulullah'a konuş da eli kesilmesin dedik. Resulullah Aleyhisselatu vesselam bu hali Görünce sertleşti ve hut ve irat etmek üzere ayağa kalktı. Şöyle söyledi. Aziz ve celil olan Allah'ın cariyelerinden bir cariyeye terettüp eden Allah'ın haddlerinden birini tatbik etmemem için üzerimde niye bu kadar ısrar ediyorsunuz? Muhammed'in nefsini kudret elinde tutan zat Zülcelal'e emin olsun. Eğer o kadının tenezzül ettiği şeye hırsızlığa Muhammed'in kızı Fatıma tenezzül etseydi Muhammed hiç çekinmeden onun elini mutlaka keserdi. 6753. Kötülü alem yapan i̇bn Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Zina suçu sebebiyle herhangi birini şahitsiz olarak rejim Falan kadını rejim Çünkü onun konuşmasından, vaziyetinden ve yanına girip çıkanlardan dolayı ciddi bir şüphe hasıl olmuştur. 6754. Cariyeye. Had tatbihi. H. Z. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhi ve vesselam buyurdular ki, Cari zina ederse topalayın. Yine zina yaparsa yine sopalayın. Yine zina yaparsa yine sopalayın. Yine zina yaparsa yine sopalayın. Sonra onu, bu halini belirterek bir örgü bedeliyle de olsa satın 6755. Yaşlı ve hastaya had gerekir. Said i̇bn Sa'd i̇bn adıya Allah'u anhüme anlatıyor. Evlerimiz arasında vücut yapısı 95 zayıf bir adam vardı. Bir gün mahallenin cariyelerinden biriyle kötü vaziyette aniden yakalandı. Bunun üzerine babam Sa'd İbn-i durumunu aleyhissalatu ve çarema duyurdu. Üst sopa vurun, emrettiler. Halk! Ey Allah'ın Resulü! Sıfır buna zayıftır. Buna dayanamaz. Yüz sopa vursak ölür, dediler. Efendimiz, öyleyse, onun için yüz saçaklı bir hurmaralı alın ve ona o dal ile bir kere vurun, buyurdular. 6756, malını müdafaa ederken ölen şehittir. i̇bn Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kimin malının yanına gasp etmek veya çalmak için gidilir. Bu maksatla mal sahibiyle bu kader edilir ve mal sahibi öldürülürse, o kimse şehit olur. 6757 Malını müdafaa ederken ölen şehittir. H. Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kimin malı zulüm yoluyla elinden alınmak istenir ve bu yolda öldürülürse, o kimse şehittir. 6758 Hırsıza hadd Amir İbn Sa'd'ın babası Sa'd İbn Ebî Vakkâs radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "3 dirhemlik kalkan değerinde bir malın çalınmasıyla hırsızın eli kesilir." 6759 köle çalarsa İbn Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor. Humusa ait kölelerden biri humus malından çalmıştı. Bu hadise Resulullah'a haber verildi. Hırsızın elini kesmedi. Hepsi de Allah'la alakalı hazretlerimin malıdır. Bazısı bazısını çalmıştır buyurdular. 6760 Yan kesici Abdurrahman İbn Av anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Muftiris yan kesici kimseye kesme cezası verilmez. 6761 Meyve ve sebze de el kesilmez. Hz. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Ne meyve sebebiyle ne de keser denen hurma göbeği hırsızlığı sebebiyle el kesilmez. 6.762 Mescidde hadd Uygulanmaz An İbn-i Şua'yı an ebihi an cedihi radıyallahu anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mescidlerde hadd uygulanmasını yasakladı. 6.763 Tadir H. Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, 10 kamçıdan fazla kazir cezası vermeyin. 6.764 erkek karısını yabancı ile yakalarsa, Serame İbni Muhabbek radıyallahu an anlatıyor. Haddlerle ilgili ayet nazil olunca, kıskanç bir adam olan Ebu Sabit, S. İbni Ubad'e, sen hanımınla bir adamı yakalasam ne yapacağını zannedersin denildi. Kılıncımı her ikisine de vurur gebertirim. Dört tane şahit getirmemi mi bekleyeceğim? O vakte kadar herif işini tamamlar ve gider bile veya şöyle bir vaka gördüm deyip de bana hadd vurmalarını. Ve ebediyen şahitlikten de düşmemeyi mi göze alacağım diye cevap verdi. Ravi der ki, onun bu sözleri Resulullah'a haber verildi. Aleyhisselatu vesselam önce kılınç şahit olarak yeterlidir dedi ise de. Sonra, hayır, sarhoşun ve kıskancın bu işte birbirini takip etmelerinden korkarım buyurdular. 6765, ölen babasının hanımıyla evlenen, Muaviye İbni Kure radıyallahu an babası Kurre İbni naklediyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam beni babasının hanımıyla evlenmiş o olan bir adama göndererek boynunu vurmamı ve malını müsadere etmemi emretti. 6766 yabancıyı baba diye iddia eden İbn Abbas radıyallahu anhıma anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu selam buyurdular ki kim kendisini babasından başkasına nispet ederse yani onun oğlu olduğunu söylerse veya mevlasından başka birini mevla efendi edinirse Allah'ın meleklerin ve bütün insanların laneti üzerine olsun, 6.767, yabancıyı baba diye iddia eden, Abdullah i̇bn Amr Amr'a Allah'u anhum'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kim kendisine babasından başkasını baba diye iddia ederse, cennetin kokusunu hiç duymayacaktır. Halbuki onun kokusu 500 yıl uzaklıkta bulunup hissedilir. 6.768, kabiyeden birini inkar eden, Eşas i̇bn Kays anlatıyor. Kimde heyeti içerisinde Resulullah ve Vesselam'a geldim. Heyet mesupları beni kendilerinden üstün görürlerdi. Bu sebeple, Ey Allah'ın Resulü! Bizden değil misiniz dedim. Biz, Beni Nar İbn-i deniz. Anamızı iffetsizlikle itham etmeyiz ve babalarımıza olan nispetimizi reddetmeyiz buyurdular. Ravi devamlı der ki, Eşas İbn Kais derdi ki, Kureyş'te birini Nadir İbn Kın'a neden olduğunu reddeden biri bana getirilse, ona mutlaka iftira etti diye hadis-i edesi tatbiklederim. 6769, Kabiye'den birini inkar eden Safwan İbn Hümeyye adıyla Allahu an anlatıyor. Biz Resulullah aleyhissalatu ve selamın yanında idik. Derken am İbn Mürer adıyla Allahu an geldi ve, Ey Allahım Resulü. Allah bana musibet takdir etmiştir. Çünkü ben ilimle ders çalmaktan başka bir yolla rızıklanacağımı zannetmiyorum. Öyleyse bana furça ait olmayan şarkı hususunda izin verin dedi. Aleyhisselatu vesselam şu cevapta bulundu. Hayır. Sana izin veremem. Bunda bir hayır. Bir rıza yoktur. Sen yalan söyledin ey Allah'ın düşmanı. Allah seni temiz ve helal şeylerle rızıklandırdı. Sen ise kendi iradenle aziz ve celil olan Allah'ın rızkından sana helal kıldıkları yerine Allah'ın rızkından sana haram kıldığı rızkı ihtiyar ettin. Eğer bu yasaklama hükmünü daha önce sana ulaştırmış olsaydım şimdi sanır hak ettiğin cezayı verirdim. Yanımdan kalk ve Allah'a tevbe et. Bilesin bu yasaktan sonra eski işini yaparsan seni acı bir şekilde döveceğim ve ibret olsun diye saçını tıraş edeceğim. Seni ailenden alıp sürgüne göndereceğim. Senin üstün başında taşıdığın varlığını Medine gençlerine ganimet olarak ele kılacağım. Ravi der ki, Amr, Resulullah'ın bu talimatından sonra, öyle fena ve bir vaziyette kalktı ki, bunun derecesini ancak Allah bilir. O çekip gidince Resulullah aleyhissalatu vesselam, bunlar, asyerdir. Böyleleri etmeden ölürse, aziz ve celil olan Allah onları, kıyamet günü, Dünyada oldukları üzere muhannes kadınlaşmış. Çıplak ve insanlara karşı bir ince yapraksa olsun, örtülmemiş vaziyette edecektir. Ayağa kalktıkça yere yıkılacaklardır. 6770 Müslümanı Zurmen öldüren Ukbe i İbn Amir'in Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki kim hiçbir şirk koşmadan ve haram bir kana da bulaşmadan Allah'a kavuşursa önünde sonunda cennete girecektir. 6.771, Müslüman'ı zurmen öldüren, Bera i̇bn Azib Aziz radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam, şüphesiz dünyanın yok olması, Allah keala nezdinde, bir miminin haksız yere öldürülmesinden daha efendir. buyurdular. 6.772, Müslüman'ı zurmen öldüren, H.Z. Ebu Hurer radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Kim bir öldürmeye yarım kelime kadar yardım etse, iki gözün arasına Allah'ın rahmetinden ümitsizdir yazılı olduğu halde Allah Teala Hazretlerinin huzuruna çıkacaktır. 6.773 Kısas nerede yok? Cariye İbnu Zafar Allahu an anlatıyor. Bir adam bir başkasının ön kolunu bir kılıç vurarak bahtısal olmayan bir yerden koparıp attı. Kolu koparılan adam Resulullah ve Vesselam'a müracaatla kolunu kesenden hakkını almasını istedi. Resulullah ve Vesselam kolu kesilene diyet ödemeyi emretti. Adam, ey Allah'ın Resulü, ben kısas istiyorum dedi. ve Vesselam, diyetini al. Allah yedi hakkında mübarek kılacaktır buyurdular ve kısasa hükmetmediler. 6.774 Kâfirin Diyeti Abbas İbnu Muttalib anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, ne memune beyin zarına ulaşan yarada, ne caife bedenin iç kısmına ulaşan yarada, ne demin akla kemiği kırıp yerinden kaydıran yarada kısas vardır. Yani başkasını bu çeşit yaralarla yaralayan kimseye kısas uygulanmaz. Diyet alınır. 6.775 Kâfirin Diyeti An-ı İbn-i Şua'yı An-Ebihi An-Ceddihi anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Ehli kitap olan Yahudi ve Hristiyanların diyetinin Müslümanların diyetinin yarısı olduğuna hükmetti. 6776 Katil Maktule Varis olamaz. An-ı i̇bn anlatıyor. Beni Mudviç'ten bir adam oğlunu öldürmüştü. Hazreti Ömer ondan diyet olarak yüzdeve aldı. 3045 Yaşına basmış dişi deve, otuz yaza dört yaşına basmış dişi deve ve kızla halifa hamile deve. Sonra, maktulün kardeşi nerededir? Ben Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan, katile maktulün malından varis olma hakkı yoktur dediğini işittim dedi. Altı bin yedi yüz yetmiş yeri, dişin diyeti, İbni Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam bir diş için diyet olarak 5 deve hükmetti. 6778. Parmakların diyeti. Am imnu shayam ebhi am an jehiladillahu anhuma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, parmakların hepsi diyette eşittirler. Her birine ona deve diyet vardır. 6779. Hür. Köle karşı öldürülür mü? An İbn-i Şua'yı An Ebihi An radıyallahu anhüme anlatıyor. Bir adam kölesini kasten ve Taammü'den öldürdü. Resulullah ve vesselam adama yüz sopa ile celde tatbik etti ve bir yılda sürgüne gönderdi ve Müslümanların hisselerinin içinden onun hissesini sildi. 6.780 Kısa kılıçla yapılır. Numan İbn-i Beşir ve Ebu Bekr radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Kısa cezası ancak kılıçla icra edilir. 6.781 Herkes kendi cinayetinden sorumlu. Tarık el-Muharibi Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı koltuk altlarının beyazlığı görülecek kadar kollarını kaldırıp şöyle dediğini işittim. Bilesiniz hiçbir anne oğlunun günahından sorumlu tutulmaz. Bilesiniz. Hiçbir anne oğlunun günahından sorumlu tutulmaz. 6782. Herkes kendi cinayetinden sorumlu. Harşaş el-Âmele Allahu an. Anlatıyor. Beraberim de oğlum Oğlu Halle resulullah aleyhissalatu ve selam'a gelmiştim. Bilesiyle. Sen oğlunun günahından sorumlu tutulmazsın. O da senin günahından sorumlu tutulmaz. Buyurdular. 6783. Herkes kendi cinayetinden sorumlu, Hüsame i̇bn anlatıyor. Şerik anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Hiç kimse başka birinin günahından mesul olmaz, 6.784, eder olan tazmin edilmeyen zararlar, an İbn-i Avs anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Acım yani dilsiz hayvanın verdiği zarar helerdir, maden ocağında uğranılan zararda helerdir buyurdular. 6.785 Heder olan tazmin edilmeyen zararlar. Ubade İbnus i Samit anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle hükmetti. Madende uğranılan zarar helerdir. Kuyunun sebep olduğu zarar helerdir. sizin hayvanın sebep olduğu zarar helerdir. Acıma, deve, sır, davar koyun keçi ve başka hayvan manasın adır. Cübar tazmini olmayan. Ödettirilmeyen zarardır. Heder de denir. 6786. Kasam, an ilmuş ay an ebih an c dhih radiallahu anlatıyor. Mesudun oğulları Huya ve Muhayisa ile tehlilin oğulları Abdullah ve Abdurrahman haberden yiyecekte emin etmek maksadıyla Medine'den çıkıp gittiler. Orada Abdullah'a saldırıp öldürdüler. Durum ve aleyhissalatu ve selam'a haber verilmişti. Abdullah'ın arkadaşlarına, onun hayber Yahudileri tarafından öldürüldüğüne emin ederseniz yete müstehat olursunuz buyurdular. Onlar, Ey Allah'ın Resulü, görmediğim şey hususunda nasıl yemin edelim dediler. Aleyhissalatu ve Selam, öyle, ise Yahudiler yemin ederek isnat ettiğiniz suçtan beraet ederler buyurdu. Onlar, Ey Allah'ın Resulü, Yahudiler, Yemin etmekle beraat edebilince bizi öldürürler dediler. Neticede maktulün yetini, Aleyhisselatu Vesselam kendi nezdinden karşıladı. 6.787, Müsle yapılan köle hürdüz, Zim Ebu Rav, anlattığına göre, Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın yanına gelmişti. Aleyhisselatu Vesselam, onun kölesini hadımlaştırdığını öğrenince, Köleyin işkence sebebiyle azat etti. 6.788 Eman verdikten sonra öldüren Rıfa İbni Şeddat el-Fityani demiştir ki, Şehet Am İbni Hanık el-Huzayi'den işittiğim bir kelam hadis olmasaydı ben muhtarın başı ile cesedini ayırıp arasında yürürdüm. Ondan, Aleyhisselatu vesselamın, Kim bir kimsenin kanına eman? verir ve sonra da öldürürse o kimse kıyamet günü zulüm bayrağını taşır buyurmuş olduğunu işittim. 6.789 Hamile kadına kısas Muaz İbnu Cebel, Ebu Ubeyde İbn-i Celle, Ubade i̇bn Samit ve Şeddat İbn-i anhu biyallahu anhü, rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Kadın, hamiden bir kimseyi öldürdüğü vakit Amile olduğu takdirde hemen öldürülmez. Çocuğunu doğurup bir bakıcıya vermesi beklenir. Eğer zina yapacak olsa karnındakini doğurup bir kadına verinceye kadar rejim edilmez. 6790 Resulullah'ın vasiyeti Hz. Enes anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Vesselam ölüm vakti geldiği vakit Aleyhissalatu ve Vesselam'ın can çekişirken yaptığı vasiyetin hepsi Namazı ihmal etmeyin ve sağ ellerinizin sahip olduklarının yani kölelerinizin hukukuna riayet edin demek olmuştur. 6.791 Vasiyete Teşvik H.Z.N.S. anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Mahrum kişi, vasiyet etmekten mahrum kalan kişidir. 6.792 Vasiyete Teşvik Cabir İbni Abdullah Rabi'yallahu anhüme anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki kim vasiyet yapmış olarak ölürse doğru bir yol ve sünnet üzere ölmüş olur. ve şehadet üzere ölmüş olur. Maafiylete uğramış, günahları bağışlanmış olarak ölmüş olur. 6793 Vasiyette bölüm HZ Ebne sıradı Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki kim varisinin mirasçılığı hakkından kaçarsa Allah kıyamet günü o kimsenin cennetten mirasçılığını keser. 6794 Vasiyette bölüm Muaviye i̇bn Kurre Kure babasından naklen anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Kim ölüm yaklaşınca vasiyette bulunur ve vasiyeti de Allah'ın kitabına uygun olursa, bu vasiyeti onun hayatında vermeyi ihmal ettiği zekatına kefaret olur. 6795 Sadaka ölüm sırasında değil hayat boyu verilmeli. Müslim İbn Caşher şeyh Kuresi radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bir gün bir avucuna tükürdü. Sonra bu tükürü işaret parmağıyla göstererek buyurdular ki: Allah Teala hazretleri diyor ki: Ey oğlu, Sen nasıl olur da beni aciz yeme koyar ve zekatını ödemezsin? Halbuki ben seni şu tüklük damlası kadar bir sudan yarattım. Sen, ne vakit ruhun şuraya gelince eliyle boğazını gösterdi, sadaka veriyorum dersin. Sadaka vermenin zamanı. Bu mu? 6.796. Sadaka ölüm sırasında değil, hayat boyu verilmeli. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, şüphesiz Allah-u Teala hazretleri, Ahirete göndereceğiniz hayır analerinizi arttırmak için, vefatınız zamanında mallarınızın üçte birini size tasarruf etti, vasiyet etme etkisini verdi. 6.797 Sadaka ölüm sırasında değil, hayat boyu verilmeli. İbn-i Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Ey Ademoğlu! iki şey vardır ki, hiçbirisi senin hakkın değildir ve ben onları rahmetimle sana bağışladım. Bir canını almak üzere gırtlağından tuttuğum andamalından sana vasiyette bulunman için üçte bir nispetinde bir pay ayırdım. Taki onunla seni temizleyelim. Günahlarından arındırayım. İki ecelin sona erdikten sonra kullarımın sana kılacakları cenaze namazı. 6.798 Varis lehine vasiyet olmaz. H. Z. Enes anlatıyor. Veda hutresi sırasında ben Resulullah ve Vesselam'ın devesinin boynunun altında idim. Devenin salyası üzerime akıyordu. Efendimizin şöyle söylediğini işittim. Allah-u Hazretleri her hak sahibine hakkını vermiştir. Bilesiniz. Varise vasiyet yoktur. 6.799 Ferayiz varislerin pay hakları ilmine teşvik. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Ey Ebu Hurere! feray ilmini öğrenin ve öğretin. Çünkü o, ilmin yarısıdır. O unutulan bir ilimdir ve o ümmetimden çekip alınacak ilk ilimdir. 6800 büyük annenin payı, i̇bn Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir ceddeyi sürdüse altıda yavar iskıldı.